Arkadaşlar Demin Ashabım e, Sünnete bakış e, Bakış e, Açısını dile getirdik Veyahut Tabiinden özellikle Said İbnül Musayyab Rahimeullah'ın ifadesini Onun Bidata veyahut Sünnete bakış açısını Ve Sünnetin önemini ve son olarak da İmam Malik Rahimahullah'ın kim derse ki, yani kim bir bid'atı çıkartıp da ismini hasene koyarsa, Resulü ve Vesselam'ın nübüvvet vazifesine hainlik ettiğini, hainlik ettiği, et, etmekle itham etmiş olur. O gün dinden olmayan bir şey, bugün de dinden değildir. O gün dinden ol, olmayan şey bugün de dinden değildir. Abdulmuntakim kardeş ses iyi mi? Ses geliyor değil mi? Hı. Tamam. Ses diyorlar. Heh. Ses var değil mi arkadaşlar? Ha bence de gümbür gümbür olması gerekiyor. Çünkü bende full gösteriyor. İnşallah eee Resulullah Aleyhisselatü öğretmediği ve uygulamadığı bir şeyle ibadet edip Allah'a yakınlaşacağını uman veya onun uyguladığı bir ameli, uygulamadığı bir şekil, adet veya zamanla kayıtlayarak uygulayan ve bunu hasene gören kişi lisan haliyle aslında bu amel Allah'ın sevip razı olduğu bir ameldir ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu bizden gizlemiştir demiş olmaktadır. Ki bu vazifesini yerine getirmediği ve dolayısıyla onun risalete hıyanet ettiği anlamına gelmektedir. Şerri bundan daha az olmayan ikinci ihtimale göre böyle yapan kişi lisan haliyle bu yaptığımın Allah'ın sevip razı olduğu bir amel olduğunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bilmiyordu, ben bildim demiş olmaktadır. Yani yaptığı bir şeyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in yapmadığı ve Resulullah Aleyhisselatü kayıtlamadığı bir şeyi, mukayyet yapmadığı bir şeyi kendisi mukayyet yaparsa, mesela mukayyet yani nasıl yani mukayyet yaparsa ne demektir bu? mesela diyelim ki Fatiha, gerçekten Fatiha biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim suredir Kur'an-ı Kerim'den suredir, her harfi ecirdir, her harfi on hasenedir, ancak nerede okunur? Namazda okunur Rukundur. bir kişi şimdi otursa sabahtan akşama kadar Fatiha okusa veya akşamdan sabaha yani ecrini umarak bu kişi böyle bir temenniden ötürü, Fatiha okumasından ötürü Kur'an okuyordur ecir alacaktır ancak çıkıp derse ki şu, şurada okuyacaksınız bu vakitte okuyacaksınız ölünün arkasında okuyacaksınız mezara girerken okuyacaksınız deyip de mukayyet yaparsa bu kişi Allah Resulü ve Vesselam'ın yapmadığı bir şeyi yaptığı için bidatçı olur ya da işte demin söylediğimiz gibi şu manaya geliyor Aleyhi ve Vesselam bunu bizden gizliyordu bu biliyordu daha hayırlıdır ya da ve Vesselam bunu pek anlayamadı ama biz vakıf olduk biz anladık Fatiha Suresi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e indi. Aleyhisselatü Vesselam onu anlattı ancak aslında dirilere değil ölülere bile faydası olduğu konusunu haşa ve kelle, yani e, eksik bıraktı demiş olmaktadır bu manaya gelmektedir. Ya da Resulü ve Vesselam e, bunları çok iyi anlamadı veya bu konularda Allah o kadar merhametli ki bizim bu amellerimizi gerçekten bizden kabul etmemezlik, Olmaz onda. O bizden bunları kabul edecektir. Allah'a yaklaşma yollarını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam rızasını kazanma yollarını bizlere öğretti ama onun öğrettiği bize birkaç şey ancak biz bunları öyle bir süsledik öyle bir süsledik öyle bir şeyler bunlar hepsi meşru şeyler ve bunlar da kim bize bidat diyorsa bidatçı diyorsa biz de diyoruz ki bunlar bidat-ı hasene cinsindendir. İşte gerçekten aslında böyle yapanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e iftira etmiş oluyorlar. İftira etmiş oluyorlar. Bunun başka bir ihtimali yoktur. Özetleyecek olursa Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı veya öğretmediği bir şeyi yaparak bununla Allah'a yaklaşma iddiasında olan kişiye şöyle deriz. Bu yaptığın işin Allah'a yaklaştırıp onun rızasını kazandıracak bir amel olduğunu Nebi Aleyhissalatu vesselam biliyor muydu? Bu yaptığın işin Allah'a yaklaştırıp onun rızasını kazandıracak bir amel olduğunu Nebi Aleyhissalatu vesselam biliyor muydu? Lütfen dikkat ediniz bu bölüm önemlidir inşallah hem bizlere bir usul öğretmekte. Kim bir bir de atın arkasında durursa ve onu iddia ederse ona deriz ki senin bu söylediğin işin Allah'a yaklaştırıp onun rızası, rızasını kazandıracak bir amel olduğunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biliyor muydu? Eğer bilmiyordu derse hayır yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu bilmiyordu derse onun bilmediği bir ibadeti biliyor olduğu iddiasındadır ki bunun üzerine konuşulacak bir şey kalmaz. Yani eğer o kişi derse ki Hayır, Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bilmiyordu. O zaman bu şu demektir. Demek ki ee, Rasulü ve Vesselam'ın bilmediğini, kendisi bildiğini iddia ediyordur. O halde bu adama söyleyecek bir şey yok. Yok eğer biliyordu derse, o bidatla ilgili veya o işle ilgili, evet Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bunu biliyordu derse, bildiği bu hayrı bize bildirdi mi yoksa gizledi mi deriz. Bildirdi derse ispat isteriz. Gizledi derse bu hıyanet iddiasıdır deriz. Dikkat ediniz. Aslında bu vaka e, İmam Elbani ile bir mutasavvuf arasında geçiyor. Bu tasavvufçılardan birisi e, bu bazı gün ve gecelerin e, ihyası ilgili iddiaları var bunun yapılmasının güzel bir iş olduğunu söylüyor. Özellikle mesela işte daha geçenlerde biliyorsunuz bir bidaatçılar meylettiler. Mevlüt kandili ve benzeri kandilleri, kandil gecelerini e, kutlanmasını, ihya edilmesinin sözde e, iyi olduğunu, yapılması gerektiğini iddia ediyordu. Elbani Rahim'e Allah ona bu soruyu sordu işte. Ona dedi ki sence dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın rızasına sebep olacak bu işten haberi var mıydı yok muydu? Ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın rızasına bizi ulaştıracak bütün işleri bizlere haber verdi mi vermedi mi diye sordu. Hani dedi ki Aleyhisselatü Vesselam gecesi gün gibi aydınlık bir yol üzere bıraktı bizleri diye. Ve bütün mağrufları emretti. Bütün münkerleri yasakladı demiştik hatırlarsanız. Böyle sorunca kolay kolay ilk cevabı veren olmaz. Resulullah'ın bundan haberi yoktu Aleyhisselatü Vesselam. Diyen olmaz. Ne derler? Genelde Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz bir atçılar aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam'e de sahip çıkıyorlar. Onu ismini kutsuyorlar. Kimisi bu konuda haddini aşıyor o ayrı. Diyor ki bu kişi o zaman dedi ki Aleyhisselatü Vesselam bize her şeyi haber verdi. Her şeyi haber verince, verdi deyince Elbani Allah ona dedi ki o zaman lütfen dedi bu haber verdiği şeyler içerisinde senin iddia ettiğin kandil geceleri de vardır. Onunla ilgili bize bir delil söyler misin? Madem hepsine haber verdi. Delilini getir bize dedi. Öyle deyince tabii ki bu bilatçı ne diyecek arkadaşlar? Dolayısıyla Evet bize haber vermiştir derse o zaman o haberle ilgili delil isteriz. Eğer gizledi derse o zaman deriz ki sen Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın görevine ihanet ettiğini mi söylüyorsun deriz ki genelde ilkini söylerler. Derler ki her şeyi haber vermiştir. Delil istediğiniz zaman da der ki falan hoca şöyle söyledi, filan hoca şöyle söyledi. Yine size Resulullah aleyhisselatü vesselam'den Delil getirmezler. Önemli bir mesele diyerek terk-i sünnet diye bir başlığımız var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı ibadetleri yapmak sünnet olduğu gibi yapmasını gerektirecek sebep olduğu ve bir mani bulunmadığı halde terk ederek yapmadığı amelleri terk etmek de sünnettir. Yapmak ise bidattır. Dikkat ediniz.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 ve bunu yapmaya bir manisi de olmadığı halde yapmadığı için bidattır. Teravih namazını cemaatle kılan Nebi Aleyhisselatü Vesselam farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk etmiştir. Farz olur ihtimali olan mani vefatından sonra ortadan kalktığı için teravih namazını cemaatle kılmak o bunu sonradan terk etmiş bile olsa şeran bid'at değildir. Az önce bunlarla ilgili elhamdülillah açıklamaları yapmıştık. Şöyle örnek verebiliriz. Muamelat ve yeme içme gibi sair eşyada az olan şey mübahlülüktür. Hani diyoruz ya eşyada mübahlülük esastır diye. Aksine bir şey olmadıkça her şey helaldir. İbadetlerde ise asıl olan men ve hazardır. Yani haramlılıktır. O halde şu bizim kaidemizdir: Eşyada mübahalılık esastır, ibadetlerde haramlılık esastır. Bunu açmalıyız biraz anlaşılması için. Mesela meşru olduğuna dair bir delil olmadıkça, her türlü amelle Allah'a ibadet etmeye çalışmak yasaktır. Meşru olduğuna dair bir delil olmadıkça her türlü amelle Allah'a ibadet etmeye çalışmak yasaktır. Dolayısıyla bir şeyin helal olduğuna delil aranmaz. Haram olduğunu söyleyen delil getirir. Yani şöyle demek istiyoruz arkadaşlar. Bu fıkıhta bir kaidedir eşyada mübahlılık esastır. Ne demektir? Yani siz maydanoz helal mı diye bir delil aramayınız. Maydanoz helal mı diye bir delil aramayınız. Efendim yoğurt helal mı? Hani diyor ya yani sizler ve hayvanların için birer metadır yani birer faydadır diyor. Dolayısıyla siz efendime söyleyeyim kıldan ayakkabı veya deriden ayakkabı veya çaputtan ayakkabı veya şu giyim, bu giyim helal mıdır diye aramayınız. Efendim evime pencere yaptırmam veya başka başka şeyler, yani yiyeceklerde özellikle e, helal mıdır diye delil aramayınız. Yoksa e, hayat yaşanmaz olur. O zaman buradaki esas nedir? Eşyada mübahalılık esastır. Eşyada esas olan şey, mübah olmasıdır. Yani meşru olmasıdır. Dolayısıyla her şey bize helaldir. Biz böyle bakarız. Ancak haramlar istisna edilmiştir. Bizlere bildirilmiştir. Mesela işte pençeliler, işte efendim azı dişi olanlar sair vahşi hayvanlar hani yiyeceklerimiz, giyeceklerimiz de aynı şekilde bizlere haber verilmiştir. Yiyeceğimiz, giyeceğimiz hangileri haramsa mesela Ot helaldir, pırasa helaldir, domates helaldir diye bir hadis veya bir delil bulamazsınız. Niçin? Bunlar e, Yüce Rabbimizin bizlere verdiği rızıklardır ve eşyada bir bağlılık esastır. Ancak haramlar belli olmuştur. Mesela sarhoşluk verenler, işte kan, e, domuz eti vesaire yani bunlar geçmekte, bunlar belirtilmiştir. Aynı şekilde bunun da tam tersi yine fıkıhta bir kaide, ibadetle ilgilidir. O da ibadetlerde mübahlülük esastır. İbadetlerde mübahlülük, pardon ibadetlerde haramlılık esastır. Tam tersi yani eşyanın tabiatının hilafına ibadetlerde haramlılık esastır. Ne? Efendim ben namaz kılacağım ya da ben ibadet edeceğim. Duracaksın. Niye? haramdır haramlılık esas dedik ancak helal olanı yani meşru olanı izinle ortaya çıkmıştır sen ibadet edeceğim diyorsun e, ibadette mübahalılık değil ki esas olan haramlılık esastır mübahalılık esas olsaydı istediğini yap manası çıkardı istediğin gibi istediğin şekliyle Allah'a yaklaşmaya çalış denirdi niye çünkü mübahalılık esastır ancak öyle değil, haramlılık esastır. Ne? Bunu örneklendirelim. Namaz kılacak. Ha, kılamaz. Nasıl kılabilir? Ancak kendisine emredildiği gibi. Meşru ölçüde, meşru vakitte bu namazı kılabilir. Aynı hani şunun gibi, ibadet maksadıyla yapacağı bir şey haramlılık esastır. Şimdi birisi çıkıp dese ki, ben üstüme bir rida almak istiyorum. Üstüme bir rida almak istiyorum. Ve e, altıma da izarımı bağlayacağım. Ben rida ve izar giymekten hoşlanıyorum. Derse ya da ben bunları giymekten ötürü günahkar olur muyum derse o kişiye deriz ki hayır sen istediğin gibi giyinebilirsin. Veyahut kamis giyerse veya fistan yani her neyse. Ama bir özellikle rida ve izarı söylüyoruz. Dikişsiz yani dikişsiz olarak bunları giyerse, ee, dikişsiz olarak bunları giyer, aynı hacdaki gibi, derse ki ben rida ve izar giyeceğim. Giyse, böyle geçse gerçekten hiçbir sakıncası yok. Ancak derse ki, benim bunu giyme sebebim, ihrama girmektir. Ben bunları giydim ve ihrama girdim. Yani kendi evinde. Haremeyne gitmeden, hareme gitmeden, eee kendi evinde bulunduğu yerde İstanbul'da, Ankara'da ve başka bir yerde neyse yani mikat bölgesine gelmeden bünhiyetle olmadan evindeyken ihrama girse bir kimse bu ondan kabul olur mu? Kabul olmaz. Niçin? Çünkü haramlılık esastır. Bakınız demin keyfiyetten giydi eşyada mübahalılık esas olduğu için mübahalılık esas olduğu için eşyada onu giymesine mani bir şey yok. giyebilir, dikişsiz giyebilir. İzar ve şey giyebilir. Niçin? Çünkü eşyada mübahalılık esastı. Anladınız mı? Eşyada mübahalılık esastı. Yani pantolon giymesiyle, hani şere'i ölçülere uyduğu sürece, ha, dikkat ediniz, mübahalılık esas, haramlar belirtilmiş, ney dar olmayacak, içini göstermeyecek, kalıbını göstermeyecek vesaire. Ha pantolon giymiş, Ha fistan, erkek için söylüyorum ben bunu. Ha fistan giymiş, ha rida giymiş, ha izar giymiş, ha başka bir şey giymiş. Eşyada mübalılık esastır. Avretini ölttüğü sürece, kendisini setrettiği sürece bunda bir sakınca yok. Gayrimüslimlere benzemediği sürece ölçüleri konmuş, mübalılık esastır. Ama rida ve izarı giyerken ben bunu ihrama girmek için giydim deyip de bulunduğu coğrafyada mikata gitmeden giymişse bu ondan makbul değildir. Çünkü ihrama girmek için dediğimiz gibi ibadette haramlılık esastır. Bir kere sen bunu yapmak için sana yasaktır yapamazsın. Ne olması lazım? Sana bunu meşru kılacak bir vahye ihtiyaç var. İşte ha, o halde vahye müracaat et. Bunu nasıl yapman gerektiğini sana e, emredildiği gibi sen de ona uyarsın. Aynı şunun gibi. Birisi çıkıp derse ki ben şu tepeden şu tepeye gidip geleceğim ve koşacağım. Bunda bir sakınca var mı? Hayır. Eşyada mübahlılık esastır. Her iki tepe arasında koşabilir, takla atabilir, yürüyebilir, dilediği gibi gidip gelebilir. Serbesttir. Ama derse ki: "Ben bunu bulunduğum ülkede Safa ve Ter Safa ve Merve niyetiyle yani Safa Safa ve Merve arasında sağ yapmak niyetiyle yapıyorum." derse o zaman buna deriz ki bu şey merduttur. Niçin? Çünkü bir kere mekan şartı gelmiş bunun için. Mekan şartı gelmiş yani ne haremde olması gerekir. Gerçekten saha ve Merve'de olması gerekir. Gerçekten mihattan ihrama girecek vesaire kendisine düşen görevi yerine getirecek. Anladınız mı? İbadetlerde haramlılık esastır. Zikir mi yapacaksınız? Haramlılık esastır. Efendim dua mı yapacaksınız? Haramlılık esastır. Yani haram. Haram demek. Haramlılık esastır derken yani size haram bir yapamazsınız diyorum. Bunu kimse yapamaz. Kafadan yapamaz. Aklıyla yapamaz. Rüyayla yapamaz. ilham yoluyla yapamaz. Canı istediği gibi yapamaz. Haramlılık esas çünkü. Kaidedir bu. Ha, dua edecek? Edemez. Namaz mı kılacak? Kılamaz. Efendime söyleyeyim. Allah'a yaklaşacak hiçbir şey yapamaz. Ne yapacak? Bu konuda oturacak. Haramlılık esas kendisine. Ne zaman? Kendisine haramlılık esas demek şu demek sadece vahiy ile yapabilir İşte bu da ibadette haramlılık esastır. Ancak özel izinle helallar belli olur. Yani yapılacak ibadetler belli olur. Eşyada da yani yeme içme ve giyimde de haram, e, helallık esastır. E, helallık esastır. Yani her şey helaldır. Ancak haramlar yine özel izinle belli olur. İnşallah bu konu Anlaşılmıştır. Aynı mesela yediğimiz her bir meyvenin ya da içtiğimiz her bir meşrubatın helal olduğuna dair bir tek delil getirmemizi isteyen kişinin yaptığı ne kadar gülünse, yani sen içtiğin meyve suyuyla ilgili delil getir. Yediğin meyveyle ilgili delil getir. Efendim şunlar bunlar bu gerçekten çünkü niye? Bununla ilgili delil istenmez. Çünkü mübahlılık esastır eşyada. Bid'at dediğimiz bir ameli yapan kişinin bid'at dediğimiz bir ameli yapan kişinin bununla alakalı bir yasaklama getirmemizi istemesi de o kadar gülünç olur. Yani bir adam çıkıp da bize derse ki yahu bu amelin yasak olduğuna, hadi Fatiha okumamın, önünün arkasında Fatiha okumanın yasak olduğuyla ilgili bana delil getir. Mesela aslında bu kaideyi bilen bir kimse bunu söylemez. Ya da efendim namazdan sonra cemaatla tesbih yapmayla ilgili bunu yapmanın yasak olduğuna dair delil getir. Ya da ya da eee efendime söyleyeyim mevlüt kandilini kutlamanın yasak olduğunu ha, şu an var mı ses arkadaşlar? Ha, bir dakika evet mesela birisi çıkıp bize diyemez ki birisi bize çıkıp diyemez ki yani sen işte bize ee, Fatihayı okumanın yasak olduğuyla ilgili delil getir, delil getir diyemez. Ya da efendim mevlut kandilinin ee, yasak olduğuyla ilgili delil getir diyemez. Biliyorsunuz ibadetlerde esas olan haramlılık olduğu için delil getirmesi gereken kişi bununla ilgili. Meşru olduğuyla ilgili izin olduğunu ispat etmesi gereken kişi iddia sahibidir. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Yani bir kere senin ibadet etmen için o ibadeti ve Allah'a yaklaştıracak olan herhangi bir ameli yerine getirmek için senin deliyle ihtiyacın var. Çünkü bunu kafadan yapman yasaktır, ibadette haramlılık esastır. Eşyada mübaalılık esas. Dolayısıyla her meyvenin, her sebzenin helal mı diye delil aramayız. Niye? Esas olan mübaalılıktır. Hepsi. Yani dağda yürüyorsunuz. Önünüze bir ot çıktı. Böyle baktınız ki veya bir meyve cinsi gördünüz. Allah Allah ya bu bana helal mı? Hele bakayım Kur'an ve sünnette bu otun yenebileceğiyle ilgili bir delil var mı? Diyemezsiniz. Buna ihtiyaç yoktur. Çünkü Meteallekum <gülüyor> veliyenamikum Ayette diyor, sizin ve hayvanlarınız için bir faydadır. İşte bu sebeple orada nasıl delil aramayacaksak, nasıl delil aramayacaksak e, e, haram alanlar özel emirle belirtilmişse eşyada yani geniş bir daire düşünün, böyle bir daire, hadi bir çember çizelim hep beraber, havada mesela şöyle bir çember çizin, bir büyük bir daire ve bu dairenin Eşyalarla ilgili olsun bu daire bu büyük dairenin içine içinde ne varsa e, bütün renkler caiz diyelim ya da bu beyaz olsun yeşil olsun sarı olsun falan bunların hepsi helal o dairenin içinde ancak haram olan bir renk var onları da Allah belirler onları da küçük noktalarla veya küçük dairelerle içine yerleştirelim. Dolayısıyla ancak onu siz yerleştiremiyorsunuz, siz belirlemiyorsunuz, vahiy ile belirleniyor. Aynı şekilde ibadetler için de bunu düşünelim. Geniş bir daire çiziniz, yuvarlak büyük bir daire çiziniz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ne? Her şey içini şöyle dolduralım. İbadetler diyoruz, ibadetlerle ilgili de esas olan haram olmasıydı. He, namaz bir vahye olacak, emirle gelecek. İki. Vahiyle belirlenecek, vakti, şekli, nasıl yapılacağı hepsi vahiyle belirlenir. Ve bütün hepsi de, bakın bu dairenin içine girecek, bu dairenin kapsamına girecek her şeyde vahiyle belirlenir. Kim, kim bize bu dairenin dışından bir şey getirirse, biz ona deriz ki, sen bunun bu dairenin içinden olduğuyla ilgili bir delilin var mı? Mesela biz o dairenin içinde şunu görüyoruz. Zikir ve nasıl yapılacağı Resulullah'tan görüyoruz aleyhissalatü vesselam. Dua ve nasıl yapılacağını Resulullah'tan görüyoruz aleyhissalatü vesselam. Efendime söyleyeyim hac ve nasıl yapılacağı, zekat ve nasıl yapılacağı, sadaka, diğer bütün ameller. Ancak ancak ee, ancak son olarak mesela birisi dedi ki Kandil geceleri veya ölüm yıl dönümleri veya farklı farklı bidatlar veya hıfıf Allah'tan başkasına yapılacağı tevessülün başka başka kimselerle yapılacağı teberrükün Efendimiz Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başkalarından da yapılabileceği gibi iddiaları olsa hemen o dairenin içine bakarız niye çünkü o dairenin içinde ibadet diye emredilenler özel emirle tabiri caizse, vahiyle belirtilmiş emirlerdir. Dolayısıyla o dairenin içinde değilse deriz ki yine bu sapıklıktır, bilhattır. Var diyen adamdan da delil isteriz. O bize diyemez ki bunun yok olduğuna dair delil yettir vesaire vesair. Yani bu bir kere bu işin usulüne de aykırıdır. Örneğin, birisi çıkıp da Allah tektir ve teki sever. Hem sayısal olarak 5 dörtten daha çoktur diyerek öğlen namazının farzını 5 rekat kılmak isterse bizden talep ettiğinde öğlen namazını 5 rekat kılmayı yasaklayan bir delil getiremeyiz. Yani bir insan çıkıp desek yine he, Allah tektir, teki sever mantıkla. dört yerine 5 kılacağım öğlen namazını." Ya niçin böyle yapıyorsun? Allah tektir, teki sever. Ondan sonra 1 rekat fazla kılmamda ne sakınca var? Bu namazdır. İki secden fazla olacak, kırahatim olacak, Allah'ı tesbih edeceğim bunda ne sakınca var derse bu yaptığın şey bir dağıttır deriz. O kişi bize derse ki bana öğle namazının beş rekat kılınmasını yasaklayan bir delil getirin. Böyle bir şey olamaz yani. Dolayısıyla biz ondan delil istemeliyiz bu namazın beş rekat kılınabileceğiyle ilgili. O bize böyle bir şey isteyemez. Çünkü ibadetlerde haramlılık Esasdır. Ney? Beş kılman haram, dört kılman caiz. Niye? Helal. Niye? Çünkü o haramlılığa izin veren vahiy gelmiş ve demiş ki ne dört kıl. Üç takılsan hayır, bunu da yapamazsın çünkü haramlılık esas. Anlaşıldı inşallah. Yani dolayısıyla ee, bizden bir bilatın olmadığıyla ilgili delil istenmez, aksine olduğuyla ilgili delil istenir veya İnsanlar gevşeklik göstermeye başladılar. Hem cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan daha efdaldir. Allah da ruku edenlerle beraber ruku edin buyurmuyor mu? diyerek revaatip sünnetleri de cemaatle kılmayı öneren birine talep ettiğinde revaatip sünnetleri cemaatle kılmayı yasaklayan bir delil getiremeyiz. Aynı şekilde adam çıkıp derse ki, adam çıkıp derse ki mesela birisi, kardeşim biz niçin bu kadar kişi camideyiz? Niçin sadece dört rekat farzı cemaatle kılıyoruz? Haydi buyurunuz öğlen namazının bütün sünnetlerini de cemaatle kılalım. Çünkü cemaatle kılınan namaz daha evdaldır derse ve biz de hayır bunu yapamazsın dediğimizde bana delil getirin. Bu öğlen namazının sünnetinin e, sünnetinin cemaatle kılınmayacağı ile ilgili derse, böyle bir delil istemesi bir kere hem aptalcadır hem de böyle bir delil istenmez. Aksine Rasulü Aleyhisselatü uygulaması bu sünnetleri, revatif sünnetleri tek başına kıldığıdır, yani cemaatle kılmadığıdır. Aksi halde aslında sahih olan bazı umumi delillerden hareketle olduğu halde her iki şekilde de bunların bidat ve dalalet oluşunun delili Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yapmaması yani farz edilen uygulamayı terk etmiş olmasıdır. Aksi halde binlerce yiyecek ve içeceği tek tek helal eden naslar aranmayacağı gibi muhtemel uydurulma sureti, milyonlarca olan bilatleri tek tek yasak eden naslar aramak, akıllara ziyan bir uygulama olur. Hatırlanacağı üzere, hapşurup elhamdülillah diyen adamın ardından Nebi Aleyhissalatu Vesselam'e selam getirmesini reddeden İbnü Havar radıyallahu anhuma Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın elhamdülillah demeyi öğretip selam getirmeyi terk etmesiyle mescitte halkalar oluşturup zikir yaptığını sanan cemaatin tatbikatın tatbikatını sapıklıkla itham eden İbn Mes'ud radıyallahu anh'ın bu töhmetin gerekçesini Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle uygulamaması yani terk etmiş olmasıyla delillendirmişlerdir. Ne hapşuran adam ne de o topluluktan biri çıkıp da bizim elimizde böyle yapılacağına dair umumi delillerimiz var. Oysa sizin elinizde bu yaptığımızı yasaklayacak zayıf da olsa bir deliliniz yok dememiştir, diyememiştir. Yani kimse çıkıp da ya Abdullah İbni Omar ya Abdullah İbni Omar e, radıyallahu anh, sen e, sen işte e, senin elinde bir, bizim elimizde delil var. Ancak sen bana diyorsun ki e, hapşırdıktan sonra salatu selam etme. Halbuki benim elimde delil var. Ancak senin elinde delil var mı beni, bunu bana yasaklamak için? Veya Abdullah İbni Mesud'un olayında geçtiği gibi Ebu Musa ile Şari ile beraber. Özetleyecek olursak, dinde dayanağı sadece vahiy olan ibadetler tevkifidir. Dikkat ediniz. Özetleyecek olursak, dinde dayanağı sadece vahiy olan ibadetler tevkifidir. Yani, tevkifi ne demek arkadaşlar? Vahye dayalı demektir. İbadetler tevkifidir. Sözümüz bu. İbadetler tevkifidir. Yani, Kur'an ve sünnetle belirlenir. Tevkifi demek Kur'an ve sünnetle gelmesi demektir. Vahiy ile belirlenmesi demektir. Mesela Allah Azze ve Celle'nin isimleri, sıfatları bunlar tevkifidir. Onun haber vermesiyle bilinebilir. Kimse gelip bize işte Allah'ın şöyle şöyle isimleri var. Ben ona şu ismi yakıştırdım diyemez. Kimse kendi kafasından ona isim koyamaz bunlar tevkifidir. İbadetler de aynı şekilde. Sadece Kur'an ve sünnetle sabit olur. Hiç kimse kıyasla, tecrübeyle, rüyayla, ilhamla ve keşifle bir ibadet uyduramaz. Mevcut ibadete hariçten bir keyfiyet ilave edemez. Uyduranlar ve ilave edenler bunu yasaklayan bir delil getirin diyemez. Dinde icat edilen şeyler namaz kılmak, ezan okumak, salavat getirmek ve zikir yapmak gibi aslı itibariyle salih ameller olarak gözükse de dini tamamlamaya kalkmak itibariyle sapıklıktır ve cehennemdedir. Sevgili dinleyici, bu mukaddimelerden ilk ikisi tevhidi Üçüncüsü ise sünneti takrir etmek içindi. Yani şirki anlattık, tevhidi anlattık ve şimdi de sünneti anlattık. Yapılan hiçbir amel sadece Allah'a yapılmadıkça, Allah'a yapılan bir ibadet de sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği gibi olmadıkça makbul olmaz. Bunu da demin anlattık, bir ibadetin kabul olması için iki esasa ihtiyacımız var dedik. Birisi ihlas, ikincisi Kur'an ve sünnet. Dersin başında bunu söylemiştik. Yani ihlas, mutabaat, e, mutabaat yani ikincisi e, tabi olmak, Kur'an ve sünnete tabi olmak. Birincisinin ihlali, yani ihlasın ihlali şirk, ikincisinin ihlası, e, ihlali ise bid'attır. Birincisi, La İlahe İllallah'ın ikincisi ise Muhammed Resulullah'ın gereğidir aleyhissalatü vesselam. Yani şirk ve tevhid kavramı iyice anlaşıldığında tevhid iyice oluştuğunda anlaşıldığında, ihlas korunduğunda La İlahe illallahın gereği yapılır. Bid'at ve sünnetin takrir edilmesi, sünnete tabi olmak ise bu da Muhammed Resulullah'ın bir gereğidir. Birincisi neye ibadet ettiğimizle, ikincisi ise bize gönderilen elçiye ne şekilde karşılık verdiğimizle ilgilidir. İslam dininin özü budur. Yalnızca Allah'a ibadet etmek, Allah'a yalnızca Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'in öğrettiği şekilde ibadet etmek Arkadaşlar ben inşallah bu mukaddimeleri burada noktalıyorum, burada bitiriyorum. Allah izin verirse bu maalesef Allah'a şirke davet edenlere inşallah ilk bölümünü yapmaya başlayacağız. Herhalde ben diyemiyorum ki haftaya veya diyemiyorum ki şu gün. Ben de bilmiyorum ne zaman ders yapacağım. Yani cuma günleri dışında. Müsait olduğumuz zaman anlatıyoruz. İnşallah Ali hoşafçıya verilen Orhan Kuru Göllü'nün verdiği bu e, reddiyeyi burada kardeşlerimizle paylaşmaya çalışacağız. Ben dersi noktalıyorum. Ve hâzihi Vallahu allâhu âlem ve sallallahu alâ Muhammedin ve alâ Muhammed subhâneke bihamdik eşhedü en lâ ilâhe illâ ent estagfiruka ve etûbu ileyk her uh -huh.